Merhaba, Artvin'in Kafkasör yaylası Cerattepe bölgesindeki madencilik faaliyeti için daha önce Rize İdare Mahkemesi tarafından ÇED olumlu kararı iptal edilen maden şirketi 2 Haziran 2015'te yeniden ÇED olumlu kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçen Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki 751 kişi, 61 avukat, 8 Temmuz 2015 tarihinde Rize İdare Mahkemesi'ne ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptal istemiyle Türkiye'nin en büyük çevre davasını açtı. Mahkemede, bölgede bilirkişi keşfi yapılması kararlaştırıldı. Cerat tepedeki keşif için sabah erken saatlerde 7'den 77'ye yaklaşık 3000 kişi Kafkasör yaylasına çıktı. Yol boyunca ''Biz sadece davul çalarız, toprağımızı ve geleceğimizi çaldırmayız. Artvin'in ekonomik geleceği maden değildir. Artvin'in üstü altından daha değerlidir ve 3 kuruş için kıymaya değer mi?'' yazılı pankartlar asılmıştı.'' Kafkasör yaylasında ellerindeki madene hayır yazılı atkılarla yol boyunca karşılıklı dizilen vatandaşlar yaklaşık bir buçuk kilometre boyunca bir insan zinciri oluşturdu. Cengiz şaşırma, sabrımızı taşırma dövizleri açıldı. Kafkasör yaylasına saat 12.30 sıralarında gelen Rize İdare Mahkemesi bilirkişi heyetine ait konvoya aralarında zırhlı araçların da bulunduğu jandarma timleri eşlik etti. Konvoyun insan zinciri arasından geçişi sırasında toplananlar başlarına öne eğdi. Sessizce geçişin tamamlanmasını bekledi. Artvin'in güneybatısındaki Kafkasör yaylasıyla Cerattepe ve Genya mevki 1250 metre yükseklikte yer alıyor. Turizm merkezi olan Kafkasör Yaylası, Karadeniz'in doğal yaşlı ormanlarını barındırıyor. 25'e endemik, 2000 çeşit bitki türüyle, Vaşak, Karaca, Bozayı gibi yaban hayvanlarının yaşam alanı bu bölge. Yırtıcı kuşların ülkemizden geçen iki ana göç yolundan da birisi bu bölge. Artvin'in içme suyu kaynaklarını da barındırıyor Kafkasör Yaylası ve görülmeye değer doğal güzelliklere sahip. Kafkasör Yaylası ile bitişindeki Hatila Milli Parkı madencilik faaliyetleri nedeniyle uzun süredir tehdit altındaydı. Artvin'de son olarak sayıları 325'i bulan maden ruhsatıyla 176 baraj ve hidroelektrik santrali de projelendirilmiş durumda. Bakalım ülkenin bu cennet bölgesi bütün bu tehlikelerden kurtulabilecek mi? İzmir'in Menderese bağlı Özdere beldesi, Ahmetler köyü yakınlarındaki Klaros koyunda tam bir doğa katliamı yaşanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait olan koy 29 yılına özel bir şirkete kiralanınca katliamada davetiye çıkarılmış oldu. Koyu kiralayan şirket Klaros'un doğal bitki örtüsünü traşlıyor, birçok yerinde iş makineleriyle kazıyıp beton döküyor. Koyun girişini kapatan demir kapıdaki bekçi çalışmaların 3 aydır devam ettiğini söylemiş. Kendisi Koyu kiralayan özel şirketin müdürü olarak tanıtan kişi ise yapılanların doğaya zarar vermediğine savunmuş. Koyun sit alanı içerisinde kaldığını belirten, koydaki çalışmaları yerinde görmek üzere giden Egecep yürütme kurulu üyeleri iş makineleri, kamyonlar ve işçilerin yoğun bir tempoda çalışmaya devam ettiğini, koyun doğal halinden eser kalmadığını gözlemlediler. Çivi dahi çakılmasının yasak olduğu söylenen Klaros koyunun birçok yerinin kepçelerle kazıldığı, yeni yollar açıldığı, belli bölgelerde yeni yapılaşma ve dolgu çalışmalarının başladığı görülürken ahşap bungalow tipi evlerin yapılacağı söylenen yerdeki yapıların ise beton zemin üzerine tuğlalarla örüldüğü dikkat çekti. Koyun bir yerine istiflenen ahşap malzemenin bu yapıların üzerine monte edileceği söyleniyor. Ege Çeplilerin koy girişinde durdurulduğu sırada Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait iki araç içindeki görevliler de koyu kiralayan şirket patronunun aracının ardı ardını Koy'a girmesi dikkat çekti. Koy girişindeki demir kapıda Eke Çeplilere bilgi veren şirket görevlileri koydaki çalışmaların tadilat olduğunu savunarak çalışmalar bittikten sonra koyun yaz-kış kullanılabilen bungalov tipi odalardan oluşan tatil köyüne bürüneceğini ileri sürdüler. Görevliler koyun herhangi bir sit statüsünde bulunmadığını da iddia ettiler. Klaros Antik Kenti'ne ve koyunun da sınırları içerisinde bulunduğu Ahmetli Köyü muhtarı Mustafa Gürmense 1 bölü 5000'lik harita üzerinde koyun da içinde olduğunu gösteren geniş bir bölgenin 1. ve 3. derecede tarihi sit alanı olduğunu söyledi. Koydaki çalışmalarla ilgili bilgi almak için gidilen Ahmetli ile muhtarı Gürmen ise koyda olan biten hiçbir şeyle ilgili kendilerine bilgi verilmediğini belirtmiş. Yapılan tam bir vahşet koyu talan ediyorlar katlediyorlar demiş Ahmet ile muhtarı Gürmen. 11 Mart 2016 tarihi tüm dünyada zincirleme nükleer karşıtı eylemlerin yapıldığı bir gün oldu. Zira Fukushima'nın 5. yıl dönümü aslında bir ay sonra da Çernobil'in 30. yıl döneminin olacağı için antinükleer etkinlikler Mart ayından Nisan ayına kadar geniş bir yelpaze içinde neredeyse 2 ay boyunca devam edecek. Fukushima felaketinin 5. yıl dönemi için basın açıklaması ve Mart-Nisan aylarındaki antinükleer etkinliklerin duyurusu var. İstanbul Nükleer Karşıtı Platform... İstanbul NKP'nin basın açıklamasının içeriğinde bu etkinliklerin duyurusunu yapmış. Buna göre 16-17 Nisan tarihlerinde uluslararası aktivistlerin de deneyimlerini paylaşacağı bir uluslararası forum düzenleniyor. Ayrıca 26 Nisan 2016 Çernobil faciasının 30. yıl dönümü için 24 Nisan Pazar günü Sinop'ta Sinop Nükleer Karşıtı Platform tarafından düzenlenecek bir miting var. Açıklama ise şöyle. Bugün dünyanın her yerinde Fukushima'nın 5. yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlikleri açıklamalarla destek. Ekliyor. yaşamın bu açık çığlığının yanında kendi sesimizi de ekliyoruz İstanbul nükleer karşıtı platform bileşenleri olarak Japonya hükümetinin Japonya'daki nükleer santralleri yeniden devreye alma eğilimindeki sorumsuz davranışlarını kınayan ve nükleer santral felaketinin kurbanlarına yapılan özel yardımlara devam edilmesini aşağıdaki üç konuda gereğinin yapılmasını talep eden yeryüzü dostları Derneği Japonya Friends of the Earth Japan'ın çağrısına katılıyor ve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 Yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle Esan kalın